Ayakkabıcı, yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken, sokaktaki bir çocuk da onu izliyordu. Okullar kapanmak üzere olduğundan, spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Onların en güzelini şöyle ön tarafa koyunca, çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Adam fark etmişti. Çocuk, bir koltuk değneği kullanıyordu. Hem de binbir güçlükle. Şöyle çaktırmadan bir kez daha göz gezdirdi adam. Üstündeki pantolonun sol kısmı, dizinin alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de sağa sola uçuşuyordu. O çocuğun baktığı ayakkabılar, sanki onu kendinden geçirmişti. Bir müddet öyle durdu. Daldığı Hülya'dan çıkıp yola koyulduğunda, Adam dükkandan dışarı fırladı. ''Küçük! Küçük!'' diye seslendi. ''Ayakkabı almayı düşündün mü? Bu seneki modeller var ya bir harika!'' Çocuk ona doğru yaklaştı. ''Evet, gerçekten çok güzeller!'' diye tebessüm etti. ''Ama benim bir bacağım doğuştan eksik.'' ''Bence önemli değil!'' diye atıldı adam. ''Bu dünyada her şeyiyle tam insan yok ki. ''Kiminin eli eksik, kiminin bacağı, kiminin de aklı ya da vicdanı eksik.'' Küçük çocuk bir şey söylemiyordu. Adamsa konuşmayı sürdürdü. ''Keşke vicdanımız eksik olacağına, ayaklarımız eksik olsaydı.'' Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Bu sefer adama doğru yaklaşıp ''Anlayamadım.'' dedi. ''Neden öyle olsun ki?'' ''Çok basit.'' Dedi adam. Eğer imanımız, zaten vicdanımız yoksa cennete giremeyiz. Ama ayaklar yoksa problem değil. Zaten hepsi çürüyüp gitmeyecek mi? Hem orada tüm eksikler tamamlanmayacak mı? Hatta engelli dediğimiz insanlar sağlamlara oranla orada daha fazla mükafat görmeyecekler mi? Küçük çocuk bir kez daha tebessüm etti. O güne kadar sanki çektiği acılar... Ona karşı bakışlar imtihanı hafiflemiş gibiydi. Adam vitrine işaret etti. Baktığın ayakkabı sana yakışır. Bak benden duymuş olma ha. Tam sana göre diyorum. Denemek ister misin? Çocuk başını yanlara salladı. Üzerinde 30 lira yazıyor. Benim almam mümkün değil ki dedi. Hadi hadi indirim sezonu senin için biraz öne alınsın bakalım. E, bu durumda 20 liraya düşer. E zaten sen bir tekin alacaksın. O da on lira eder. Tamam mı? Anlaştık mı? Dedi. Çocuk biraz düşündü. Abi güzel söylüyorsunuz da ayakkabının diğer teki kimin işini arayacak? Onu kim alacak ki? Dedi. Adam amma yaptın ha! Dedi. Onu da sağ ayağı eksik olan bir çocuğa satarım. Ne olur yani? Küçük çocuğun aklı bu sözlere yatmıştı. Adam devam ederek, ''Üstelik de öğrencisin değil mi?'' diye sordu. ''İkiye gidiyorum.'' diye atıldı çocuk. ''Üçe geçtim sayılır.'' ''Heh tamam işte.'' dedi adam. ''Beş lirada öğrenci indirimi yapsak ne kaldı? Beş lira. Tamam. O da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir, sattım gitti.'' dedi. Ayakkabıcı çocuğun şaşkın bakışları arasında dükkana girdi. İçerideki raflar onun beğendiği modelin aynısıyla doluydu. Ama adam o çocuğun baktığı, yani gönlünün yandığı o vitrinde olanı çıkarttı. Bir tabure alıp döndükten sonra çocuğu oturtup yeni ayakkabısını kendi eliyle giydirdi. Ve çıkarttığı eskiyi göstererek, ''Hah.'' Benim satış işlemim bitti, dedi. Sen de bana bunu satsan memnun olurum. Şaka mı yapıyorsunuz abi, diye kekeledi çocuk. Onun tabanı zaten delinmek üzere, çok eski. Hiç para eder mi? Oh, sen çok cahil kalmışsın be arkadaş, dedi adam. Antika eşyalardan haberin yok herhalde. Bir antika ne kadar eskiyse o kadar para tutar. Bu yüzden ayakkabın bence... Böyle 30-40 lira eder. Küçük çocuk ardarda yaşadığı şokları üzerinden atabilmiş değildi. Mutlaka bir rüyada olmalıydı. Hem de hayatındaki en güzel rüyada. Adamın heyecandan terleyen avuçlarına sıkıştırdığı kağıt paralara göz gezdirdikten sonra 10 liralık banknotu geri verdi. Bana göre 20 lira yeterli abi. İndirim mevsimini başlattınız ya. Buyurun. Adam o çocuğu kırmayıp on lirayı aldı ve bu arada yanağına şöyle samimisinden bir öpücük kondurdu. Her nedense içi içine sığmıyordu. Eğer bütün mallarını bir günde satsa böyle bir mutluluğu belki de bulamazdı. Çocuk yavaşça yerinden doğruldu, sanki koltuk değneğine ihtiyaç duymuyordu o an. Sımsıcak bir tebessümle teşekkür etti. Babam haklıymış dedi. Engelli olduğun için üzülmene gerek yok ki diyordu babam. Haklıymış. Hayırlı işler abi dedi. Ve o adam o gece rahat yattı. Vicdanıyla beraber. Darısı hepimizin başına. Hayırlı uykular. Vicdanınızla